Türkçe Peri Masalları Tetherwood Bir zamanlar çocuğu olmayan bir kral ve kraliçe yaşarmış. Bu kraliçeyi gerçekten çok üzüyormuş ve kendine ait bir bebeği olmasını istemiş. Bir gün sarayın bahçelerinde otururken garip bir kadın ona doğru yürümüş. Majesteleri merhaba kraliçem... Sen kimsin sevgili bayan? Neyin kalbini etkilediğini biliyorum ve yardım edebilirim. Yapabilir misin? Gerçekten mi? Bunu al. İki kova su alın ve içine karıştırın. Kendinizi suda yıkayın ve yatağınızın altına koyun. Ertesi sabah Yatağınızın altında biri mavi, diğeri mor olan iki çiçek göreceksiniz. Yemeniz gereken mavi olan ve olduğu yerde bırakmanız gereken çiçekse mor olan. Yani kraliçe ona söyleneni yapmış. Odalarına iki kovası getirmiş ve içlerinde yıkanmış, sonra su yatağın altına bırakılmış. Ertesi sabah, tıpkı yaşlı kadının söylediği gibi, iki çiçek yatağın altından çıkmış. Kraliçe, mavi çiçeği almış ve yemiş. Şimdiye kadar tattığı en lezzetli şeymiş bu. Diğer çiçeğin tadının nasıl olacağını bilmek istemiş, ve yaşlı kadının onu uyardığına unutarak, Mor çiçeği de yemiş. Ve kısa süre sonra kraliçe iki bebek doğurmuş. Bebeklerden biri güzelmiş. Bir meleğe benziyormuş. Ve diğeri hemşire çocuğu görünce şoke olmuş. Ne? Bu nasıl olabilir? Ne oldu? İki bebekten biri boynuzlu ve kuyruklu doğmuş. Hemşire ona göstermiş. Benim çocuğum o sağlıklı mı? O sağlıklı ama... Farklı olsa bile benim çocuğum. Diğer bebeğimi vereceğim. Tüm sevgi, şefkat ve dikkati ona da vereceğim. Ona Prenses Horn değil diyeceğim. Diğeri ise Prenses Agnes olacak. Böyle anılacaklar. Kraliçe ve kral kızlarını hem sevgi hem de özenle büyütmüşler. İki kız kardeş o kadar yakınmış ki genç yaşlarında bile neredeyse ayrılmazlarmış. Ancak boynuzlu prenses püsküllü bir başlık giymekte ısrar etmiş ve yanında tahta bir kaşık taşırmış. Böylece insanlar ona Prenses Teterhut demeye başlamış. Bilmem kaçıncı kez sorulduğunda, ''Neden o başlığı takıyorsun ve neden o tahta kaşığı taşıyorsun?'' Çünkü en gerçek aşk, bir gün kapşonu bir taca, kaşığı da bir meleğin asasına çevirebilsin diye taşıyorum. Bir gün saraya bir mesaj gelmiş. Hayır, olamaz. Ne oldu baba? Bir troll kabilesi krallığımızın içine girmiş ve trollerin girdikleri her krallıkta yaptıkları gibi, Noel gecesinde saraya saldırı düzenleyeceklerdir. Ama bu bir gece için geçerli. Bırakalım istediklerini yapsınlar. Yollarına devam ederler. Elbette canım. Ama genellikle saraydaki en sihirli şeyleri alırlar... ...ve bizim de en büyülü şeylerimiz kızlarımız. Her yeri kazabilirler. Yeterince güvenli bir yer yok. Öyle mi? Endişelenme baba. Trollerin daha önce gördüklerinden... Çok daha fazla sihrim var. Bırak gelsinler. Bana veya kız kardeşime hiçbir şey olmayacağına dair garanti veriyorum. Böylece Noel gecesi gelmiş. Saray koruma altındaymış. Fakat troller prenseslerin olduğu odaya gelmiş. Her ikisi de trollerle savaşmış ve mağlup etmişler. Prenses Tetheroot bunu tahta kaşığıyla yapıyormuş. Troller kısa sürede kaçmış ama aralarından biri ayrılmadan önce prenses üzerine bir iğneye dönüştüren güçlü bir sihir salıvermiş. Agnes Saraydaki herkes trollerin yaptığını görünce gerçekten üzülmüş. Ancak prenses Tetrud bu durumu üzülmeyecekmiş. "Ah zavallı kızım, ne yapacağız şimdi?" Trollerin nerede yaşadığını biliyorum. Üç denizin ötesindeki kalede ve üç denizin ortasında su sihirlidir. Bu sayede trolleri yenebilir ve egnisi tekrar eski gerçek haline getirebilirim. Üç denizin ortasında sihirli su mu? Daha önce böyle bir şey duymadım. Bunun için boynuzu ve kuyruğu olan bir kişi olmanız gerekir. Baba, bana olabildiğince dayanıklı bir tekne inşa edin. İçinde sadece Agnes'la ben yelken açacağız. Yakında her şeyi yoluna koyacağım. Ve böylece iki prenses üç denize doğru yelken açmış. Her denizin ortasında Teteroth suyu toplamış, kazanına koymuş ve Agnes onu izlerken tahta kaşığıyla karıştırmış. Üçüncü denizden gelen sular döküldüğü zaman su koyu bir mora dönüşmüş. Tetherwood onu bir tencereye koymuş ve trollerin kalesinin temeline taşımış. Troller onu görmüş ve saldırmışlar. Kaşığını kazana daldırmış ve üzerlerine mor sudan atmış. Prenses Agnes'a sihir büyüsü yapan trole gelinceye kadar onu gören herkes canını kurtarmak için kaçmış. Lütfen! Bana bununla saldırma! Lütfen! O zaman kız kardeşimi düzelt. Üzerindeki büyüyü kaldır. Derhal! Prenses Tetheroot trolü gemiye götürmüş ve büyüyü kaldırmasını sağlamış. Prenses Agnes yine eski gerçek haline dönmüş. Ancak gemileriyle yelken açmadan önce Troll uyarıda bulunmuş. Sonsuza dek kendin olarak kalmak istiyorsan, ailenize dönmeden önce ikinizin de gerçek aşkı bulması gerekir. Gerçek aşkı bulmadan sarayının kapısından geçersen yine inik olursun. Üzgünüm ama bu büyü bu şekilde gerçekleşiyor. Öyle mi? Peki şimdi ne yapacağız? Gerçek aşkı nerede bulacağız ve gerçek olup olmadığını nasıl bileceğiz? Endişelenme kardeşim. Ben ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyorum. Gerçek aşkın gerçek sınavı fedakarlıkla olur. Prenses Teteru kesinlikle ne yapacağını biliyormuş. Nasıl olduğunu bilmiyoruz. Belki de boynuzları yüzünden... Bir kralın iki oğluyla birlikte yaşadığı uzak bir ülkeye gitmişler. Kralın ordusu limanlarına girebilecek kadar güçlü bir gemi gördüğünde hemen kralı bilgilendirmiş. Majesteleri, gemi çok büyük ama içinde ordu yok. Tek görebildiğimiz boynuzu ve kuyruğu olan bir kadın. Ne? Bu nasıl mümkün olabilir? Baba... Gidip bakmama izin verin. Hayır kardeşim. Böyle bir kadın büyülenebilir veya belki de bir cadı olabilir. Küçük kardeşimin kendisini riske atmasına izin vermeyeceğim. Baba, ben gideceğim. Sanki yalnız gitmene izin vereceğim. İkimiz de gideceğiz ve neler olduğunu öğreneceğiz. Böylece iki prens gemiye doğru yönelmiş. Güverteye ulaştıklarında ve sorduklarında... İki prenses onlara trolleri ve eve dönmeden önce biraz gezinmek zorunda olduklarını söylemişler. Ancak gerçek aşkı bulmaktan bahsetmemişler. Çünkü gerçek aşkı bulmanın yolu bu değilmiş. Prenses olduklarından ve sonraki üç ay boyunca kraliyet misafirleri olduktan sonra prensler onları ülkenin her yerine götürmüş. Birlikte konuşmuşlar ve piknik yapmışlar. Ve çok geçmeden Agnes ve Büyük Prens birbirlerine aşık olmuşlar. Kız kardeşler ülkeyi terk edecekken Büyük Prens artık dayanamamış ve Eknes'a söylemiş: Hoşça kal. Hayır, gitme. Lütfen, gitme. Sonsuza kadar burada kalamayız. Biz bu krallığa ait değiliz. Kalbim dayanamaz. Bu yüzden gitmene izin veremem. Söyleyeceğim şeyden hoşlanmazsan beni istediğin gibi cezalandırabilirsin. Ama dürüst olmalıyım ve bunu sana büyük bir saygıyla söylüyorum. Peki nedir o prens? Sana sırıl sıklam aşık oldum prenses ve seninle evlenmek istiyorum. Beni kocan olarak kabul eder misin? Kız kardeşim sadece seninle ancak ve ancak erkek kardeşin benimle evlenirse evlenecek. Evlenirim. Hayır kardeşim, benim yüzümden sevmediğin biriyle evlenemezsin. Kardeşim, gerçek aşkı bulmak çok zor ve sen kendininkini buldun işte. Ben gelinin kız kardeşiyle hala mutlu olabilirim ama sen gerçek aşkını kaybedemezsin. O zaman mutlu olamazsın. Göremiyor musun? Bak o da sana aşık. Büyük Prens, küçük kardeşini Tetherwood'la evlenme düşüncesinden vazgeçmeye ikna etmek için elinden gelenin en iyisini yapmış ancak küçük Prens dinlememiş. Prenses Agnes sevgili kız kardeşinin sözüne karşı gelmezmiş. Bu yüzden tartışmalardan sonra Büyük Prensin Prenses Agnes'la evleneceği ve genç Prensin Prenses Tetherwood'la evlenmesi kararlaştırılmış. Evlilik günü gelmiş. Ve Tetherwood... Küçük prensi odalarına çağırmış. Beni mi çağırttınız, Leydim? Evet, öğrenmek istedim. Evlenmeden önce bana söylemek ya da bana sormak isteyebileceğiniz bir şey yok mu? Kardeşim gerçek aşkıyla evleniyor ve bunun için çok mutluyum. Boynuzlarım, kuyruğum ve tahta kaşığım hakkında bir şey duymak istemez misin? Seni olduğun gibi kabul ediyorum. Ve seni sevmediğim doğru olsa da... Ne kadar keyifli, güvenilir ve akıllı bir arkadaş olduğunu görebiliyorum. Seninle birlikte ülkeyi gezmekten keyif aldım. Ve umarım bir arkadaşlık senin için yeterli olur, Leydim. Seni mutlu etmek için elimden geleni yapacağım. Sana söz veriyorum. Kardeşi için böyle büyük bir fedakarlık yapan bir erkeğe tamamen güvenebileceğimi biliyorum. Ama... Müstakbel kocam olarak, senin de bilmeye hakkım var. Bu yüzden kaba olma konusunda endişelenmeyin. Aklınıza geleni sorun. Bu beni mutlu edecektir. Peki neden şu püsküllü başlığı takıyorsun? Nerede? Hangi püsküllü başlık? Dünyanın en iyi tacını nasıl püsküllü bir başlık sanabilirsiniz? Ne? Ne? Ee, peki neden o tahta kaşığı taşıyorsun? Hangi tahta kaşık? Bu efendim, herhangi bir prensesin taşıyabileceği en güzel asadır. Ee, peki nasıl böyle doğdun? Boynuzlu ve kuyruklu mu? Boynuzlu ve kuyruklu doğduğumu kim söylüyor? Sen hayal görüyor olmalısın. Muhteşemsin! Ama anlamıyorum, az önce ne oldu? Bu... Gerçek aşkın gücü prens. İyi ama ben seni gerçekten sevmedim ki. Ama sen büyük bir fedakarlık yapmak istediğin abini tüm kalbinle seviyorsun. Ve beni de bir şekilde seviyorsun. Boynuzlarım, kuyruğum ve tuhaflığım hakkında üzülmeme asla izin vermedin. Bana her zaman büyük bir saygıyla yaklaştın. Bu da gerçekten adil ve asil bir kalbe sahip bir adamın işaretidir Ve sadece böyle bir kalp sevebilir Aynısı kız kardeşim Agnes ve kardeşin için de geçerli Her ikisi de ikimiz için olan aşklarını feda etmeye istekliydi Yani kardeşinin kız kardeşimle ve senin de benimle evlenmene gerek kalmadı Böylece sözüm onurlandırıldı Aşk ve saygı gerçekten bu kadar güçlü mü? Dünyadaki en güçlü sihir. Hepimizi kurtardığın için teşekkür ederim. Ve böyle sonuçlanmış. İki çift, Prenses Agnes ve Büyük Prens birbirlerine delice aşık olmuşlar. Ve Prenses Horndale ve Küçük Prens birbirlerine hep saygı duymuşlar. Büyük bir ihtişam ve coşkuyla evlenmişler. Ve hepsi sonsuza dek mutlu yaşamışlar.